Muhterem Müslümanlar! Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın insanlık için gönderilmesinin mühim gayelerinden bir tanesi Allah'ın rızası istikametinde bir beşeri teşekkül, bir beşeri tekebündür. İnsanın insanca varlığına yeni bir şey ilave etmem. O'na Muhammedilik ilave etme sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilaveyi yaparken insanın Allah'la münasebetini tatvi etmem. Hazreti Adem'den O'nun devrine kadar yaşayan insanlığın yeniden kendisini kontrol etmesin. Yükselmek için yeniden hazırlığa geçmesin. Yeniden tepeden tırnağa kendisini süzmesin. Durumunun bu işe müsait olup olmamasına bakmasın. İşte bu hususlarda ders vermek üzere Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şanı yüce bir nebi olarak gönderildim. Ve kendisine inananlar için bu işi temin ettim. Kendisine inananlar temiz güvercinler gibi pervaz edip yücelere yükseldiler. Onu tanımayanlar ise baş aşağı kayyalara gittiler. Bu yüce ahlakın tesisi ve bu ahlaka göre bir cemaatin teşkili Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın gönderliş gayelerindendir. Onun içindir ki onun ümmeti içinde bu ahlakı tesis etmem ve bu ahlakla cemiyet, cemaat teşkil etmem. Ailelerin manevi havasını bu ahlaka göre tesis etmem. Onun ümmetinin fertlerinden her bir erlağının derdi, davası idali olmalıdır. Her fert bu mevzuda kendine çeşitli düzen verecek. Kendinden istenen şeyi yerine getirmeye çalışacak. O ahlak-ı aliye'nin rahatsız ve huy haline gelmesi için lazım gelen şeyleri yapacaktır. Ahlak-ı aliye terdatla içimize girecek, edep haline gelecektir. Temrillerle onu topluluğumuza mal edebileceğiz. Yolundan birisi bu. Bir hekimin reçetede bize beyan ettiği şeylere uyuyor gibi. Acı da gelse, tatlı da gelse, bize anlatılan şeyleri tekrar ber tekrar yaşayacak ve suratını katiyen hatırdan çıkarmayacağız. Pek çoklarında küfür, bir alışkanlığın muktezası, bir itiyat olarak mevcudiyetini devam ettirdiği gibi pek çoklarında da iman ve imana müteallik âli ahlak, alışkanlıklar neticesinde, itiyatlar neticesinde mevcudiyetini devam ettirmektedir. Bizde ahlak rahsı huy haline gelecek ve artık hiçbir hadise onu söküp atamayacaktır. Bunu ilerideki derslerde size art edeceğim. Ahlaki ruhumuza yerleştirme yollarından bir tanesi dostu ve muhiti seçmem. Muhit ders vermede, iyide de, kötüde de çok müessirdir. Kitaplar kadar müessirdir, muallimler kadar müessirdir, mektepler kadar müessirdir iyi bir arkadaştan, iyi bir komşuya kadar, iyi bir yolculuk arkadaşına kadar, iyi bir mahalle efradına kadar ciddi tesir icra eden fert üzerinde ve fertler üzerinde. Muhiti iyi ayarlama. Yaşayacağımız şeylerin bizim toplumumuz içinde yaşamasın. Fert olarak onları bizim yaşamamız için teshil edici unsur olacaktır. Kolaylaştırıcı bir rükün olarak vazife yapacaktır. Kötülerle beraber düşüp isem... adeta yılana musallat olmuşuz gibi bizim Alıp aşağı saadenin ifadesiyle yar bếtbết der ne girtaya cahim. kötü arkadaş insanı cehenneme çeker götürür kötü arkadaştan kötü ve şerir komşudan kötü muhitten kötü atmosferden istinabedeceksin o nisbette ahlakaliye yaşama imkanını bulacaksın Dönecek, üzerinde duracak, ariz ve amik çalışacağım ilerden. Ve diğer ve çok mühim bir faktör, insanda ihsan şuurunun ve ihsan ruhunun gelişmesi ki, benim serlevha ettim, hadisi şerifin birinci cümlesi olduğu için onu evveliyette ele almayı düşünüyorum. İhsan ruh ve ihsan şuurunun insanda geliştirilmesi şu ayat-ı şerha şerha ferdin önüne serilmesin. Kitab-ı kebiri kainatı herkese okutturma yolunun bulunmasın. Ve her yerde hazır ve nazır olan Hazreti Allah'a fertleri fertlerin inanır hale getirilmesi hususum. Ve böylece iman, İslam, ihsan, şuur ve sırrının insanda tecelli etmesin. İnsan kötülüklere karşı kendisini gemlemiş olacak. Fenalıklara karşı da saye kamçı olacak, şevkini artıracak, kamçılayacak o, o şevk kamçısına indirecek ve pervaz edecek yukarılara doğru, arşiyeler çizecek, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın arkasından yerini almaya çalışacaktır. Resul ü Ekrem'in bize getirdiği şeylerin gönüllerimize saygı bulmasın, onları kabul edip yaşamamız. İçimizde ihsan, sırrının zuhur etmesine babesledir. Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmam, siz onu görmeseniz dahi her hutbeyi bitirdiğimiz söz bu, o sizi görüyor ya, İşte bu sırrı ruhunda yaşamam. Bu sırrın, fertlerin ruhunda yaşaması için hangi müesseseleri kurmak gerek? Telkini hangi zaviyeden yapmak gerek? Ne yapılması icap ediyorsa onu yapmak, fakat bu sırrın ve bu idrakın... Fertlerde seersiz etmesine yardım etmek lazımdır. Onun için... Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam... Bir yönüyle meseleyi kolaylaştırıcı bu yola sevk edilmişti Allah tarafından. O ister istemez bu yola gidiyordum. Allah bu yolda yürümesini istiyordum. Her fert kendi kendini kontrol edecek. İç müşahede ön alacak fertler işlerini mürakabe edecekler, kendi muhasebelerini yapacaklar, davranışlarını ayarlayacaklar. Her kalpte bir yasakçı olacak, her ferdin arkasında bir bekçi değil. Her kalpte bir yasakçı olacak, Allah korkusu ayakları kamçılatacak, ferdi iki büklüm yapacak, Rabbin adını duyduğu zaman ödü kopacak, ahlak-ı âliye ile olacak, rahmetin arşının astlarına tutunacak, ve öylece yükselecek, terakke edecek, miraç yapacak. Bu yola sevk edilmişti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Her sahabi bu şuur içindeydim. Lanü güher gibi tuzaklardan dökülen sözler mahsus buluyordum. Benim okuduğum ayetlerden oraya kadar gelmedim. Ahlak-ı Aliye'yi anlatan bu ayetlerden bir tanesinde de bu husus vardır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهِ السُّمَّنْ ve يَانَمْ Rabbin ayetleri yanında zikredildiği zaman körler ve sarlar gibi yan gelip yatmaz. Ondan bir şey anlar. Onlar vicdanda bir ürperti meydana getirir. Sahil canlılar gibi değil bir gönül taşıdığını idrak ettirir ona. Kur'an bunu anlatıyor. Her sahabi... Bu inşa baştan hazırmış gibi teşne bulunuyordum. Her sahabi bu ruhla meşbu bulunuyordum. Kendi kendini kontrol ediyor ve haklarında gelecek şeylerden tir tir titriyordum. O meclisten içeriye girelim. Karşımıza çıkacak bir iki tablodan ihsan sırrının ve şurun nasıl geliştiğini beraber görmeye çalışalım. Her sahabide o hava vardı. Meçhurlerden gidelim. Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya iyi olanlar amin, kudunuzun ahli ve okuyordum, birdenbire meclislerdeye getirecek bir hey sesi duyuldu, <gülüyor> ve biraz sonra orada Cebrail belirmiştim, soruyordum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın selamı var. Şu haykıran adama sorun, ne diye haykırdı? O ise yerde hele can ve heyecanlar içinde can çekişiyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ayatü beyinatı okudum, Allah korkusundan haykırdı, heykürdüm. Kendisini yere attı ve can çekişiyor. Bu vaka veya başka bir vaka. Böyle bir ayet yanında tilavet edilen birisi yine bir meçhul. Bir Allah deyip Resul ü Ekrem'in yanında yıkıldım. Resul ü Ekrem şöyle diyordu, Cehizû sahibekum. Sahibiniz için kalkın kefen hazırlayın, işi bitiktir onun diyordum. Bir başka defasında Resûl-ü Ekrem'den bir ayet duydum. Ayet duydu da evinden dışarıya çıkamadım. Ne zaman Huzuru Resulullah'a gelmeyi düşünse ayaklarının bağı çözülüyor ve yıkılıyordum. Evinde kaldım günlerce... Bu delikanlıyı merak etti sordu Resul-ü Dediler ya Resulallah işitti evine kapanmış. Ciddi bir dertle giran, feryadı figan etmekte huzur-u risalet bena'ya gelecek hali yoktur. resul Ekrem bu delikanlıyı ziyaret etmek için evine gitti. Kapıyı açtı. resul Ekrem'in gül cemalini görür görmez yatağından fırladı boynuna sarıldı. Sarıldı ama biraz sonra da ayaklarının dibine vermişti. Allah Resulü şöyle buyurdu, ''Arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı bunun.'' diyordu. Allah korkusu ödünü kopardı mı bir ferdin? Onun inhiraf etmesine imkan var mıdır? Şakaveti düşünülebilir mi? Yağması sağlanı ve zaharatı bahis olabilir mi? irz namusu çiğnemesine ihtimal verilebilir mi? ''Katiyyen ve katibeten'' Bir gönül ki o gönülde mehafetullah ve mehafetullah böylesine derinlemesine kök salarsam, onu hakimiyet altına alırsam, onun ödünü koparırsam, ayağının bağını çözersem, elin uzatacağı her fenalıkta ateşten bir kıvılcım elini uzatıyor gibi çekecek, aman ya Rabbi sana sığınırım diyecektir. Cemaatimize yapacağımız en büyük armağan, bu ruhun gönüllerde neşvine bulacağı meseleseleri, misyonları tesis etmem, gelecek nesillere onu hediye etmek olacaktır. Üç asrın yozlaştırdığı milletlerin, manevi hayatını güdükleştirdiği milletlerinin, ancak yeniden böyle diriltme ve ihya etme mümkün olacaktır. Mürde gönüllerimize cennetten gelen kevserler gibi bu hayatlar ancak bu yolla verilebilecektir. Binaenaleyh ahlak-ı âliye-i ve Muhammed'liğin ki günümüzde sudan havadan daha çok muhtaçız, gönüllerimize Rusu bulması, kök salması, ihsan şuuru ve ihsan sırrının geliştirilmesine bağlıdır. Cenab-ı Hak bu vazife görme imkanını elde bulunduran zatları ikaz eylesin, irşad eylesin, abatte nasillerine ayılma imkanı ile onları terfihaz eylesin. Ala inna hasan el kelam wa abla azizil Allahu ve fi'l kelam. Ve kur'an ve